Evet, hepiniz hoş geldiniz. Safa geldiniz. Ee, tekrar Cenab-ı Hak bizi kendi evlerinden kıymetli bir evde bir araya getirdi. Elhamdülillah. Ee, bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı ve aslında hani pek çok resmi kurum e, aile yılını kutluyor mu desek, çalışıyor mu desek, e, aile değerlerimiz işte modern dünyayla birlikte, modern hayatla birlikte değişmekte olan Aile yaşantımız ve bunun e, bizlere maliyeti ve sonuçları üzerine e, bir takım tespitler var. Daha mı yukarı <gülüyor> e, Bu tespitler doğrultusunda bizler de üzerimize düşeni yapmak için buradayız. E, ve üst başlığımızı şöyle belirledik Şerife Hocam'la birlikte kıymetli vaiz hocam. Ee, Hz. Peygamber'in ailesinde kadınlar, peygamberimizin onlarla ilişkileri e, ve o kadınların e, öne çıkan özellikleri, nitelikleri nelerdi? Buradan biz kendi hayatımıza nasıl sonuçlar çıkarabiliriz? Benim biliyorsunuz e, üzerinden asıl durduğum şey burasıdır. Yani şimdi Hz. Fatıma'yı okuduk, okuduk, okuduk. Tamam bu bize ne söylüyor? Yani ben bugün o kişilikten, o ahlaktan, o önder şahsiyetten kendi hayatıma nasıl bir sonuç çıkarabilirim? Bunun üzerinde duracağız biraz. Efendim yaklaşık işte bir küsur saat kadar bir vaktimiz var. Ben biraz konuyu toparlayayım. Çok malzeme var. Anlatılması gereken çok şey var. Biraz toparlamaya çalışayım. Sonra da belki sorularınız olur. Birkaç tane soru belki alabiliriz sonunda. Ee, bu çerçevede Cenab-ı Hakk'ın tam vaktimizi bereketli kılmasını dileyerek efendim başlayalım. Ben olabildiğince kaynaklarım hakkında da size bilgi vereceğim. Ee, öncelikle şunu belirteyim en başta, ee, herhangi bir kavramı, bir şahsı, ee, araştırıyorsanız bakacağınız ilk yer İslam ansiklopedisidir arkadaşlar onu bir altını çizmiş olalım ee, yani ben Hazreti Fatıma'yı merak ediyorum işte Hazreti Ayşe'yi merak ediyorum veya onlar çok konuşulur da hani Ümmü Seleme'yi merak ediyorum ee, işte Peygamber Efendimiz'in dadısını Ümmü Eymen'i merak ediyorum ee, diyebilirsiniz aklınıza gelir ilk bakacağınız yer İslam ansiklopedisidir biraz şey gelebilir size e, ağır ve çok böyle işte şu şöyle dedi bu böyle dedi gibi bütün e, önemli rivayetlerin aktarıldığı e, bir metin gibi gelebilir. Hani biraz karışık gelebilir. E, ama dayanın sabredin arkadaşlar e, İsmail Karan'ın da bir kez daha hem kulaklarını çınlatalım hocamızın hem de uzun ömürler dileyelim. Kendisi şöyle demişti sizi zoran zorlayan metin sizi ileriye götürecektir. Sizi geliştirecektir. Açtığınızda böyle su gibi bazen bana diyorlar hocam yazdıklarınız su gibi okunuyor falan he diyorum. Demek ki çok içerik biraz boş yani <gülüyor> biraz boş ki böyle su gibi akıyor. Ee, şimdi burada estağfurullah demeniz lazım ama tabii siz beni tanımıyorsunuz demediniz estağfurullah. Efendim e, dolayısıyla ansiklopedi okumak insanı ileri götürür arkadaşlar kültürel anlamda, entelektüel anlamda. Bilgilerinizi sağlam bir kaynağa dayandırmış olursunuz. Ama biz bugün ansiklopediden değil e, son zamanlarda yapılan iki önemli çalışmadan olabildiğince ben size e, aktaracağım. E, Hazreti Peygamber'in evinde. Ee, işte çocukluğundan itibaren muhatap olduğu hanımları. Bunlardan birisi Şule Albayrak Hoca'nın editörlüğünde hazırlanmış olan Kadın Olmak kitabı. Buradan e, bir makaleden bir bölüm size aktaracağım. O makaleyi de hemen bakalım Fatma Zehra Kamacı mı yazmıştı? Evet Fatma Zehra Kamacı Hoca'nın Hazreti Peygamber döneminde kadın olmak diye bir makalesi var. Ondan size aktaracağım. Bir de yine Diyanet Vakfı'nın yayınladığı çok yazarlı e, Doktor Elif Arslan'ın editörlüğünde yayınlanmış Peygamberimizin ailesinde kadınlar. Burada da bütün kadınları her birini bir başka e, araştırmacı e, kaleme almış. Oradan da seçtiğim birkaç kadını e, size aktaracağım. Şimdi e, öncelikle bir iki hususa temas edelim arkadaşlar giriş zadedinde. E, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatının her döneminde çocukluğundan itibaren arkadaşlar etrafında çok sayıda kadın var. Mesela biz bir tane süt anne biliyoruz aslında iki tane süt annesi var bilinen ee, çok bilinen yani ee, işte annesi var dadısı var. Peygamber efendim, Efendimiz'e çok yakından bakan, ömrünüz peygamberimizden de uzun yaşamış yani. Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ve Ömer'in ziyaretine gittiği ondan bahsedeceğim. Ee, halaları var, ee, Ebu Talib'in hanımı var, Fatıma bitti Esed. Çok kıymetli bir yeri var Peygamber Efendimiz'in e, hayatında, hatıralarında ve e, kızına onun ismini veriyor. Hazreti Fatma'nın ismini onun isminin yerine veriyor. Yani yengesi var. Özellikle halaları peygamber olduktan sonra da peygamber efendimize çok kol kanat germiş, akıl vermiş, destek olmuşlar. Ve özellikle peygamberliğin ilk döneminde Mekke döneminde çok çok güçlü bir destekçisi bir kadın var. O da Hazreti Hatice ondan da bahsedeceğiz. Ee, çok etkileyici bir karakteri var Hazreti Hatice'nin ee, daha sonra kendi kızları eşleri var ee, görüştüğü devamlı hanımlara bir gün ayırıyor Mesmin, hicretten sonra Medine'de Peygamber Efendimiz'den talep ediyorlar ve bir gününü hanımlara ayırıyor. Sadece hanımların sorularına cevap veriyor, onların e, istediği, ihtiyaç duyduğu konuları onlara anlatıyor. Yani ilim meclisi e, anlamında bir gününü hanımlara tahsis ediyor. Bilhassa diğer günlerde de hanımlar geliyorlar ama o gün özel olarak sadece hanımlar geliyorlar. Beş vakit namazda Peygamber Efendimiz'in mescidinde hanımlar hatta emzikli bebekleriyle gelen e, hanımlar olduğunu biliyoruz. E, yani etrafında her zaman çok sayıda hanım var. Hiçbir seyahate, meydan savaşları hariç arkadaşlar Peygamberimiz eşlerinden birini yanına almadan gitmiyor. Hiçbir yolculuğa tek başına çıkmıyor. Bir krizle karşılaştığında bir sıkıntıyla karşılaştığında mutlaka hanımlarıyla veya o anda ulaşabildiği işte halası olur eşi olur istişare ediyor onların görüşlerini alıyor. Her gün özellikle Medine döneminde bunu söylüyorlar raviler her gün ikindiden sonrasını ailesine ayırıyor İkindi'den sonra tek tek hepsini ziyaret edip beraber ee, yaşayan evindeki hanımları ziyaret edip hatırlarını soruyor o günün nasıl geçtiğini soruyor işte gününüz nasıl geçti bir ihtiyaçları var mı her gün ve bu insan Arkadaşlar hani ne kadar meşgul olduğunu anlatmama gerek yok değil mi? Yani bir toplumun hem peygamberi hem imamı hem öğretmeni hem e, kumandanı hem hakimi yani bir toplumun her anlamdaki lideri e, bu insan bütün en ufak meselelerine kadar o toplumun ilgileniyor. Ee, buna rağmen ailesine mutlaka düzenli olarak vakit ayırıyor. Her gün Hz. Fatma'nın evini ziyaret ediyor, kendi kızını. Ee, oradan bir tanesini söyleyeceğim, çok etkileyici. E şimdi biz bunları okuyunca yalnız bak böyle bir etkisi olmasın, onu rica ediyorum sizden. Yani bundan çok etkilenip, eve gidip, sen ne biçim adamsın, bak peygamber neler yapıyor, nasıl davranıyormuş deyip yani ilişkiniz daha kötüye gitmesin tamam mı ben hanımların bazen e, hanımlar eşlerinin peygamberimiz gibi olmasını istiyorlar ben de diyorum ki peki sen Hatice gibi misin Ayşe gibi misin yani bu işler karşılıklı e, bir toplumda arkadaşlar benim kanaatim bu e, hiçbir zaman sadece bir kesim bozulmaz işte sadece erkekler çok uzaklaştı sünnetten. Kadınlar böyle çok sünnet üzere peygamberin tarzı gibi yaşıyorlar. Veya ne bileyim işte öğretmenler çok bozuldu ama hakimler çok iyi. Hani böyle olmaz arkadaşlar. Bir ahlaki dejenerasyon varsa bütün toplum kesimlerinde birlikte olur. Bir iyileşme varsa o da bütün toplum kesimlerinde birlikte olur. Ve çatışma... Yani haklarınızı talep etmeyin demiyorum edin ama bunu bence barış, daha barışçıl yollarla denemek lazım. Çok pek çok yolu var yani barışçıl yolu var. O peygamber yolunu, o peygamber tarzını... Hiç kimse yoksa etrafımızda bizim var etmemiz gerekiyor. Rahmetli bir arkadaşım var, vefat etti epey bir sene önce. Çok ahlakı bambaşka bir insandı, yaşı da bizden büyüktü. Ayşe Özel abla bir gün ona dedim ki bir şeyler anlatıyor böyle ailesinde yaşadıkları bir şeyi anlatıyor. Dedim ki az önce içeride bile ayaküstü konuşuldu yani Ayşe abla dedim yani bu kadar hani bu kadar iyilik yani fazla gelmiyor mu? Hani <gülüyor> ağır gelmiyor mu <gülüyor> bu kadar iyi davranmak bana demişti ki ya dedi Fatmacığım dedi iyiliğin de öğrenilmesi gerekiyor dedi. Yani insanlara öğrenmeleri için bir zaman tanımak gerekiyor. İyiliği de öğrenmeleri gerekiyor dedi. Ee, yine rahmetli Engin Geçtan'ın bir sözü var. Diyor ki, o da biliyorsunuz psikiyatrist, profesör, varoluşçu. Ee, diyor ki, sizin iyi olmanız başkalarının size iyi davranmasına bağlıysa bu iyilik değildir, bu bağımlılıktır diyor. Yani bana iyi davranana ben iyi davranırım bu iyilik değildir diyor. Bu başkasının davranışının sendeki yansımasıdır diyor. Şimdi bugünlerde bir roman okuyorum. Tavsiye ederim vaktiniz varsa çok uzun. Okumuyorum da sesli kitaptan dinliyorum artık ben romanları. Ee, ne yazık ki çok severim roman okumayı. Çok bana hayatı öğretmiştir yani. Ee, ne yazık ki vakit yok roman, kalın kalın romanları okumaya. Dostoyevski'nin Budala diye bir romanı var. Henüz bitiremedim. Ee, 25 saat falan sürüyor yani okuması. <gülüyor> uzun bir kitap. Orada da mesela onu gözlemliyorum yani herkes budala diyor adama romanın kahramanlığı aslında hiç de budala değil. Sadece insanların nasıl davrandığından bağımsız olarak kendi ahlakını yaşıyor. Yani kendi değerlerini, kendi doğru bildiklerini, kendisini yani kendisinin... İlke edindiği şeyleri insanların ona nasıl davrandığından bağımsız olarak yaşıyor. Böyle olunca toplumda herkes ona bu mesela kibarlık örnek vereyim daha iyi anlaşılır. Şimdi size birisi kibar davranmadı diyelim biz de karşılaşıyoruz böyle bazen çarşıda pazarda sokakta trafikte hele bazı davranışlarla biz de karşılaşıyoruz. Çok kabaca bir şey söyledi aynı sözü iade edebiliyorsan onunla aynı seviyedesin demektir. Bir gün öyle oldu bu e, hayatımda beni de şaşırtan olaylardan biridir. Bir gün birisi böyle yüz yüzeyiz bir e, mesele konuşuluyor. Böyle çok hakarethamis şeyler söyledi yani sayılacak, hakaret sayılacak. Ondan sonra dedim ki ya ben de senin hakkında pek iyi şeyler düşünmüyorum ama söyleyemiyorum, terbiyem müsaade etmiyor dedi. Arkadaşlar o gün bitti bir daha o insan bir daha ağzı yani biz susuyorsak hani bir şey anlamıyoruz diye değil sadece terbiyemiz izin vermiyor demek ki hani senin terbiyen izin veriyor. demek demin dedim ya sakince mücadele etmenin de yolları var illa çatışmanız gerekmiyor İşte o konuda bizi kurtaracak olan iki şeyi acizane kanaatim size söyleyeyim bir arkadaşlar ahireti hiçbir zaman unutmayacaksınız. Biz ahirette Allah'ın huzuruna tek başımıza çıkacağız ve kendi ahlakımızdan, davranışlarımızdan, ibadetlerimizden, iyilik ve kötülüklerimizden tek başımıza hesap vereceğiz. Tek başımıza. O insanlar bizim yanımızda olmayacak yani. Bu yüzden başkaları için yanlış yapmayın. Kendinizi ee, yani kendinizle ilgili bir fikriniz olsun, bir imajınız olsun, iç, aklınızda, ruhunuzda, iç dünyanızda ve o imaja göre davranın. Yani siz kendinizi nasıl hayal ediyorsunuz, nereye oturtuyorsunuz? Şimdi biraz sonra peygamber ailesinde, eşlerinde bunu göreceğiz. İkincisi, ikinci bize destek olacak şey de bu yolu bizden önce yürümüş olanlardan ilham alın arkadaşlar bütün dağları, mesela bir seyahate çıkacaksınız, İşte kaç kilometre gideceğimiz yer, yüksekliği, rakımı ne kadar, işte kaç tane göl var, yeniden elinize metreyi alıp ölçüyor musunuz? Hayır, haritayı açıyorsunuz, Google'a açıyorsunuz. Efendim, bütün soracağınız soruları soruyorsunuz, daha önceden hepsi ölçülmüş, öyle değil mi? Tekrar bütün dağları, denizleri, gölleri ölçmüyorsunuz yani. Bunun gibi, efendim, hayatta da işte bir e, ahlaksızla nasıl mücadele edilir? Bir işte lafını bilmeyen biriyle nasıl konuşulur? Mesela ne diyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor bize. Hadi eyvallah ben seninle konuşamayacağım deyip oradan ayrılacaksın diyor. Ve idâ hâta gâhûl câhilûne gâlu selâma Selam deyip oradan ayrılırlar. Hadi eyvallah kardeşim sen şu anda konuşulacak durumda değilsin. Yani sen de onunla laf yarıştırmaya başladığında çünkü çıkmaza giriyorsun. Elhasıl rehberlik alın. Ee, bu yolu sizden önce yürümüş insanlar var. Onların eğitimleri, dersleri var, kitapları var. Ne bileyim onların hepsini okumaya etmeye gücünüz yetmeyecekse gidin danışın, bir danışmanlık alın. Ee, bir, birilerinden akıl alın yani. Ee, bunlar benim tavsiyem. Ya da işte bunları okuyun. Şimdi okuyacağız mesela. Diyelim ki kaç tane kadın seçmişim ben? Epey kadın var. 2, 4, 6, 8... 12 tane seçmişim, çok daha fazla yani 20'den fazla kadın var bu kitapta. Bu 12 tane kadından farz edin ki 2 tanesini kendinize yakın hissettiniz. Şimdi ben faraza kim gibi olmak isteyeyim? Hadi adışim Hazreti Fatıma'yı örnek alayım kendime. Ben Hazreti Fatıma gibi olacağım dediğimde arkadaşlar bütün hayat bana yolları açıp, ya sen Hazreti Fatma gibi olmak istiyorsun, bu çok güzel bir amaç. Sana bunu kolaylaştıralım deyip önümdeki bütün engelleri kaldırıyor mu hayat? Hayır arkadaşlar, tam tersine. Kendinize o güne kadar koymadığınız yeni bir hedef koyduğunuzda bütün etrafınız başta çoluk çocuğunuz olmak üzere ne diyor? Bu nereden çıktı şimdi? Bu nereden çıktı şimdi diyor. Mesela Zeynep Binti Cahş gibi sadaka vermeye kalksanız hiç para koymamış kenara. Hiçbir şey koymamış ve hiçbir mirası yok yani vefat ettiğinde miras bırakmamış. Yani şimdi ben böyle sadaka vereceğim yani, yani bilmiyorum isterseniz demeyin ama hani dediniz diyelim ilk önce kim karşı çıkar? Anlatabiliyor muyum? Aileniz, yakınlarınız e, karşı çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar... Ee, mücadele etmeden bu hedeflere de ulaşamayız. Peki, en baştan ben bunu da söyleyeyim de yani bütün vaaz boşa gitsin. Yani bunu kendi kendime yapıyorum ama olsun sizi düşündüğüm için. Ya ben bunları dinledim hocam. Ben bunların hiçbirini yapamam. Ben ne Ayşe gibi kendimi ilme adayabilirim. Ne Hatice gibi kendimi kocama adayabilirim. Ne efendim Fatıma gibi bir evlat, bir eş olur. Ben bunları yapamam yani. Hazreti Fatıma'ya peygamber Efendimiz hiçbir yardımcı vermiyor. Elleri yara içinde kalmış değirmen çevirmekten. Niye? Peygamberimize gelen misafirlerin bir kısmında orada ağırladıkları için. E bari bir yardımcı ver yani o dönemde yardımcı. Herkesin havayice asliyesinden yani asli ihtiyaçlarından sayılıyor. O Diyor ki yok diyor siz onun yerine gece yatağa yattığınızda şu zikirleri söyleyin diyor. <gülüyor> Peygamberimiz Hâsettif Fatıma'ya. Yani böyle olabilir miyim ben? E, bu da zor göründü. İşte Hatice gibi olmak zor göründü. Şu zor göründü falan hiçbiri gibi olamam. Ama en azından arkadaşlar bunlara muhabbet besleyin. Bunları kendinize yani hayran olacağınız, günlük hayatta konuşacağınız insanlar, takip edeceğiniz insanlar haline getirin. Çünkü son zamanlarda çok söylediğim bir söz var Ramazan'dan beri. Arkadaşlar ahirette birlikte dirilmek istemeyeceğiniz insanı takip etmeyin. ...ne günlük hayatta ne sosyal medyada. O insanla birlikte dirilmek istemiyorsanız onu takip etmeyin. Kimi takip, kime hayran, siz kime hayransınız? Yani şu idol kelimesini sakın kullanmayın ama çok kullanıyorlar. Baktım yani Diyanet personelinde bile söyleyenler oluyor ara sıra. Arkadaşlar hani böyle hayranlık duyduğun, kendine böyle rehber örnek aldığın kim... Tamam onun gibi olamazsın, tabii ki olamayız onun gibi ama onu seviyoruz, onun gibi olmak istiyoruz. Hiç olmazsa bu noktada kalın yani. Bu noktada da kalamıyorsanız arkadaşlar e, yollarımız yani bu anlatılacaklarla yollarınız en baştan daha ayrılmış oluyor. Çünkü el mer'u mehammen ehabbe diyor Peygamber Efendimiz. Kişi kıyamet günü sevdiğiyle birlikte olacak arkadaşlar kimi seviyorsunuz, kim sizin için takip edilmeye değer kişi, kime hayransınız, kim gibi olmak istiyorsunuz, işte bunlar e, kıyamet günü beraber dirileceğiniz insanlar. Ona göre seçin bunları arkadaşlar. Bir de şunu da unutmayalım, o bilgiyi de vereyim, geçiyorum tarihi malumata. Bir, her insanın her yaşta, Arkadaşlar Bir rol modele ihtiyacı vardır. O kadar ki peygamberimizin bile vardır. O yüzden peygamberimize diğer peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır. Peygamberimiz o yüzden ta Huneyn Savaşı gibi ömrünün son zamanlarındaki bir savaşta çıkan bir problemde çok etkileniyor. İlk önce sinirleniyor. Sonra ne diyor? Kavmi Hazreti Musa'ya bundan daha ağırını söylemişlerdi de o sabretmişti diyor. Yani hemen bir rol model kendisine bir rol model. Rol model nedir? Yani kriz anlarında bizim aklımızın, ahlakımızın, ne bileyim tecrübemizin, karakterimizin bize yetmediği, yeterli gelmediği, işte öfkenin, nefsin, şeytanın güçlü geldiği anlarda kim gibi hareket etmek istersin? Bu rol modellerini en baştan seçmek lazım. Bu açıdan da bu kaynaklarımız bize güzel rol modelleri sunuyorlar arkadaşlar. Şimdi Fatma Zehra Kamacı hocamız bu makalesinde uzunca bir makale bir alt başlığı var. Hazreti Peygamber'in hane-i saadetinde kadın olmak diye. Yani Peygamberimiz kendi evinde kadınlarla nasıl bir ilişki içerisindeydi. Bir defa şunu söyleyeyim arkadaşlar ben onu Ali Yardım'ın şemailinde okumuştum ve o günden sonra yani gerçi artık çoluk çocuğu büyüttün diyeceksin şeye benziyor bu emekli olduktan sonra rüşvet almamaya Tevbe eden memur gibi. Zaten emekli olmuşsun yani sana kim rüşvet versin ben de çoluk çocuğu büyütmüştüm ama okuduktan sonra bir daha buna çok dikkat ettim arkadaşlar. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hiç kimseye bağırmamış. Şiddetsiz iletişim diyorlar ya, bağırmak bir şiddettir. Zaten hani vuramadığımız için bağırıyoruz bu sırada aslında. Hani iki tane indirsek kafamızda öyle bir şey olsa davranış, bağırmayız yani. Vurmayı, vurmak yerine bağırıyoruz. Biri fiziksel şiddet, biri psikolojik şiddet. Hayatı boyunca bakın savaşmış insanlarla arkadaşlar ama bağırmamış. Kimseye bağırmış, ne bir köleye o, devir, o devirde kölelik var, ne bir hizmetçiye, ne bir çocuğa, hiç ne eşlerine, hiç kimseye. Ee, Peygamber efendimizin evinde kaç tane çocuk barınmış? Bakın, altı tane kendi çocuğu var, yaşayan efendim. Hazreti Hatice'nin önceki eşlerinden iki, iki evlilik yapmış, üç tane çocuğu var. Hz. Ali'yi Peygamber Efendimiz evine almış, Zeyd bin Haris'e var, sayalım yani. Daha sonra evlendiği eşlerinin önceki eşlerinden olan çocukları var. Ee, Hz. Ali ile Fatıma'yı evlendiriyor, torunlarıyla her gün iç içe. Efendim, e, Cafer Tayyar şehit oluyor, onların çocuklarının e, hamiliğini, velayetini üstleniyor Peygamber Efendimiz. Onlar giriyorlar, çıkıyorlar. Enes bin Malik var, Medine'de 10 yaşından 20 yaşına kadar onun evinde kalıyor. Yani bir toparlasa birisi bu konuyu, 20'den fazla çocuk Peygamber Efendimiz'in evinde büyümüş. Ve ev dediğimiz evde, Öyle 300 metrekare, 200 metrekare değil yani. Gerçi e, çok da kendimize kızmayalım. O dönemde insanlar evin içinde yaşamıyorlar bugünkü gibi. Ben bizim Anadolu'da da yani yazın mesela eve ne zaman girilir arkadaşlar? Girilirdi eskiden. <gülüyor> Akşamdan akşama yatmaya veya yemek yemeye yani. Çocuklar hep... E, ama şey, Afrika atasözünde söylendiği gibi bütün bir köy tarafından büyütülür. Yani çocuklar sokaktadır, dışarıdadır, anne babalarının yanlarındadır ama olsun gene de hiç kimseye bağırmamış. Bir defasında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki köleleriniz diyor bu kölelik bitti Allah'a çok şükür. Kölelik, cariyelik ve çok eşlikle ilgili soru sormayın arkadaşlar tamam mı? Onlar geçmişte kaldı yani öyle diyelim. Ee, ve yanınızda çalıştırdıklarınız diyelim. Evdeki hizmetliler veya iş yerindeki hizmetli sınıfı. Bunlar hata yaptığı zaman diyor Peygamberimiz bir yanlış yaptıkları zaman affedin diyor. Affedici olun diyor. Diyorlar ki ya Resulallah birisi demek gibi işverenmiş. Hani çok da uğraşmış onların hatalarıyla. İşte külüyorlar, döküyorlar, yanlış yapıyorlar, söylediğini yapmıyor, yakıyor, bilmem ne yapıyor, yemeği ziyan ediyor vesaire. Efendim diyor ki sahabeden biri günde kaç kere ya Resulallah diyor. Günde kaç kere affedeceğiz bir e, hata yapanı. E, peygamberimiz duymazlıktan geliyor. Sevmediği, hoşlanmadığı soruları e, duymazlıktan gelirmiş. Birkaç kere soruyor o sahabe. O zaman peygamberimiz diyor ki fil Günde yetmiş kere. Yani ev halkına karşı bağışlayıcı ol affedici oldu. Yanında çalıştırdığın kişilere karşı da. Mesela diyor ki bir kölenin diyor huyunu beğenmiyorsan onun huyunu değiştirmeye çalışma. Köleni değiştir diyor. Yani yanında çalıştırdığın biri bir şeyi yanlış yapıyor. Beğenmiyorsun mesela biraz aceleci diyelim. Beğenmiyorsun. Onun aceleci değil, sakin olması için ona baskı yapma çünkü mizacı belki öyledir. Onu bırak başka biriyle çalış diyor. Ee, en hasım bu bağırmaması, sükuneti Peygamberimiz. Ha tartışma çıkmamış mı arkadaşlar? Evinde çıkmış, kıskançlıktan dolayı tartışmalar çıkmış. Peygamberimizin verdiği bir sırrı tutmamışlar. Oradan bir tartışma çıkmış. Efendim Peygamber efendimizi yine o rekabet kıskançlık sebebiyle Peygamberimizi yanıltmışlar bazı konularda oralardan yani Peygamberimiz böyle durumlarda onu da söyleyeyim evden uzaklaşılmış arkadaşlar bir şey mi var ha yok e, oradan uzaklaşılmış evden uzaklaşırmış. yani ev şey evi terk edip başka bir yere gitmiyor ama evde kalmıyormuş yani e, şey evin dışında Depo gibi bir yer varmış e, Erzakların tutulduğu Yani zekat vurmalarının vesaire Orada yatıp kalkarmış Ona da e, vakit kalırsa değiniriz Bir defa evinde arkadaşlar e, Mütemadiyen Tebessüm ediyor peygamberimiz Tebessüm sadakadır peygamber Efendimiz'e göre e, Onun bildi bize bildirdiğine göre Şimdi ben bazen cemaat ediyorum ki Ya bak ben size arkadaşlar diyorum Hep gülümseyerek anlatıyorum öyle değil mi yani genelde güler yüzlü ve hani böyle ağlatman, korkutan biri değilimdir yani hani. Gülümseyerek anlatmaya çalışıyorum. Beni bile böyle dinleyenler var aranızda. <gülüyor> ya diyorum bana böyle yapıyorsa evinde nasıl acaba bu insan? <gülüyor> Hani çoluğa, çocuğa, kocasına, işte görümcesine onlara ne yapıyor acaba yani bana bile bu şekilde bakıyor. Dolayısıyla o yüzümüzdeki ifadenin mütebessim olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar özellikle küçük çocuklar, bunu eğitimciler, pedagoglar çok detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Sabah kalktığında o gün nasıl hissedeceğini annesinin yüzüne bakarak karar verilmiş. yani o gün nasıl hissedecek mutlu mu üzgün mü ne bileyim karmaşık mı ee, en kötüsü de tabi duygusuz bir yüz yani Allah korusun o çok e, ciddi bir problem Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin vefatından sonra çok sorular sorulmuş Hazreti Ayşe'ye evde nasıldı işte abdesti nasıl alırdı nasıl uyurdu yatağı nasıldı bütün özel hayatıyla ilgili soruları Hazreti Ayşe'ye sormuşlar Evde nelerle meşgul olurdu Resulullah diye sorulduğunda, diyor ki bakın, elbisesini temizler, koyununu sağar, kimseye iş buyurmaz, kendi işini kendi görür, aile fertlerinde de işlerinde yardımcı olurdu. Diyor. Şimdi bunu gidip eve söylemiyoruz değil mi arkadaşlar? Biz öyle, biz böyle yapmaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Diyor ki arkadaşlar hiç kimseden bir şeyi istemeyeceğine söz ver, cennetlik olacağına söz vereyim diyor. Sahabeden bazıları bu hadisi duyduktan sonra atının üstünde giderken kamçısını yere düşürse yanındaki kişiden istemez attan inip kendisi kamçısını yerden alır. Çünkü insanlardan her istediğimiz, her beklentimiz arkadaşlar bir kul hakkı olarak bizim hanemizde, verecek hanesine yazılıyor. O kişi helal etmezse yandık değil mi? Hocam o kaçırmayın. Kaçırmayın. Hazreti Peygamber'in evde ayrıca deri parçalarını üst üste koyup dikerek ayakkabı yaptığı, Elbisesini kendi tamir ettiği, toprakları sulamada kullanılan büyükbaş hayvanların yemlerini verip evi süpürdüğü, devesinin ayaklarını bağladığı Hazreti Ayşe ve Enes tarafından aktarılmış. Hatta Peygamber Efendimiz çok iyi yama yaparmış arkadaşlar. Yama yapmak bir meziyettir, herkes yapamaz. Örücüler diye bir meslek vardı, onlar da kalmadı arkadaşlar. Çünkü giysilerimize değer vermiyoruz artık eskisi gibi. Ben örücüye götürdüğümü hatırladım. ...hatırlıyorum bir parti sırasında de delik olmuştu... ...örücüye götürüyorsunuz... ...iç tarafından iplik çekip... ...orayı böyle e, kumaş gibi örüyor... ...yani yakından bakmayınca belli olmuyor... O, ...bir sanattı o yani... ...Peygamber Efendimiz yama işini çok iyi yaparmış... ...yalnız yaşayan, gözleri görmeyen... ...yaşlı kadının elbiselerini yamarmış... ...hobi olarak... ...yani bir e, istirahat sırasında... ...bir meşgale olarak... ...onların yamalarını e, yaparmış... ...Peygamber Efendimiz... Şimdi tabii çok eşliğe değinmeyelim dedik, gündemimiz değil, konumuz değil. Peygamberlere mahsus, o devre mahsus bir uygulama. Arkadaşlar bu adamın aynı anda evinde kaç tane hanımı var. Eve geldiğinde ben bazen öyle diyorum, şöyle kolların zaten yorulmuş dışarıda insanlarla uğraşmış yani bütün gün. Şöyle ayaklarını, kollarını uzatsa her biri bir koluna, bir ayağına masaj yapsa hakkı yani. Ama evde nasıl yaşadığını görüyorsunuz. Kimseden bir şey istemiyor. Evdeyken hiç boş durmamış ya ihtiyaç sahibi bir kimsenin ayakkabısını yamamış bakın ya da kocası ölmüş fakir kadınlar için elbise tamir etmiş en çok da yama işiyle meşgul olmuş kaynaklarımızın bildirdiğine göre. E, e, yemek yerken eğer bir ikram gelmişse eve e, herkesi gözetilmiş o anda evde olmayana mutlaka payının ayrılmasını sağlarmış. Böyle yapmayın tam tersine kendisi bütün yemeği bitirip arkadan gelene ayırmayanlar var. Eğer siz ayırmazsanız sofrada yemek kalmıyor mesela bazen. Kendisinin yemeğe davet ettikleri zaman eşler, eşlerini de getirip getiremeyeceğini sorarmış. Mesela bir defasında lezzetli çorbalarla ün yapmış İranlı komşusu davet etmiş. Ayşe de gelebilir mi diye sormuş peygamberimiz. Adam da hayır ya Resulallah erkeklere demiş demek ki. O zaman ben de gelmiyorum demiş. Yani hanımının gitmediği yere gitmeyen bir peygamber. Evet incitici bırakın yani kadınlara şiddet uygulamak, hakaret etmek, bağırmak incitici bir söz bile kullanmamış. Kendisi incindiği zaman da veya kendi ilkelerine ters düşen bir şeyler yapıldığı zaman da arkadaşlar e, az önce söyledim evi terk etmiş. E, hatta bir aydan fazla ev, evine dönmediğine dair e, rivayetler var. E, bu şekilde yani o tepkisini ifade etmiş. Buradan şunu anlıyoruz, burası da benim için çok kıymetlidir. Yani çok iyi geçimli olmak, yumuşak, nazik, işte kimseye eziyet etmiyor, kimseden bir şey beklemiyor. Bu ilkesiz, onursuz, haysiyetsiz, prensipsiz olmak anlamına gelmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani biz öyle zannediyoruz, bazıları öyle zannediyor. O yüzden saygı görmek için sert davranması gerektiğini zannediyor. Halbuki saygı görmeniz için gereken şey sizin kendi ilkelerinize her şartta bir defa en başta kendinizin uyması diye düşünüyorum. Beni çok etkileyen bir başka sahne var Peygamber Efendimiz'in hayatında. Çocuklara çok düşkün Peygamberimiz, Kim kimin çocuğu olursa olsun, hatta bir defasında sahabeden birinin çocuğunu severken çocuk kucağına, e, işiyor peygamber efendimizin babası da orada telaşlanıyor peygamberin kucağına çocuk kaçırdı diye hemen çocuğu böyle almak istiyor ama uyuyormuş çocuk o sırada ondan sonra peygamberimiz diyor ki onu korkutma diyor bırak işini tamamlasın yani oldu bir kere diyor hani <gülüyor> düşünün e, hani korkutma çocuğu korkutma diyor ama mesela çocukları çok merhametli, çok müşfik, işte Arap toplumunda herkes bunlara çok şaşırıyor. Çünkü diyor ki mesela adamın biri, benim 10 tane çocuğum var, bir tanesini bile öpmedim diyor. Çocuklar böyle öpülür mü, sevilir mi diyor Peygamber Efendimiz'e. Geleneklerinizi hatırlayın arkadaşlar, kendi çocuklarınızı sevebiliyor muydunuz yani şundan 50 yıl önce, 20 yıl önce. Kendi çocuklarınızı sevmeniz ayıp sayıldığı bir dünyadan <gülüyor> geliyoruz biz yani ve şu anda anlam bahsettiğimiz bu şahıs 1500 yıl önce yaşamış bugünkü modern dünyadan bu dünyadan yani. Şimdi peygamber Efendimiz de bir gece Hazreti Fatıma ya peygamberimiz orada kalmış ya da Hazreti Fatıma peygamberimizle kalmış orasını bilemiyorum. Yani Hazreti Fatıma çocuklarıyla beraber peygamberimizle beraber aynı odada uyuyorlar. Gece çocuklardan biri su istemiş. Hazreti Fatma artık işte uykusundan uyanmış kalkmış hani gidecek su getirmeye bir bakmış ki Peygamberimiz koşa koşa gitmiş suyu getiriyor. Yani böyle o derecede düşkün kendi kızı kendi kızı içeri girdiği zaman ayağa kalkarmış Peygamberimiz. Onu böyle yanına oturtur, hatırını sorarmış. Hatta yine inşallah vakit kalırsa anlatırız. Ee, Medine'de biraz peygamberin Medine Mescidine biraz uzakmış Hazreti Ali'nin evi. Ee, Peygamber Efendimiz Mescidin yanına taşınmalarını istemiş. Yani kızından o kadar uzak kalmaya e, gönlü razı olmamış arkadaşlar. Ee, şimdi biz, şurada bir not almışım, o notu, notu size aktarayım. E, tarihi karakterleri okurken işte o rol modellerimizi geçmişten de alabiliriz. Onu da bu arada belirtmiş olayım. İlla şu anda yaşayan birisi olmasın gerekmez kendimiz hayran olduğumuz rol model olarak alacağımız kişi. Geçmişte yaşamış birini de kendinize rol model alabilirsiniz. Genellikle biz biyografi, işte hatırat, e, sahabe hikayeleri falan okurken hep erkekleri okuruz. Farkında mısınız? İşte Hazreti Ömer'i okuruz, Hazreti Ali'yi okuruz, Hazreti Ali cenkleri, evliya menkıbeleri hep böyle erkeklerin. Halbuki biz onları nasıl örnek alalım yani? Daha bir defa mükellefiyetlerimiz farklı, sorumluluklarımız farklı. Yaşadığımız hayat alanları bile farklı. Başımıza gelenler farklı. Biz beş tane, üç tane neyse çocuk doğuruyoruz yani. Hayatımızda inkıtalar oluyor. Adam giriyor kütüphaneye beş yıl sonra çıkıyor. Biz onun gibi bir alim olabilir miyiz? hani? Nasıl olabiliriz? Dolayısıyla yanlış rol model seçmek de insanda kaygı ve anksiyeteyi artırıyor diye düşünüyorum ben. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi ben kendime Muhammed Hamidullah'ı örnek seçsem, Muhammed Hamidullah hiç evlenmemiş. Efendim gitmiş batıda işte bir lokma bir hırka gerçekten bir çatıda tek odalı bir yerde Fransa'da Paris'te yaşamış, hayatını ilme adamış, 8-9 tane dili öğrenmiş ve Belki daha fazla o dillerin her birinde konferans verip kitap yazabilecek kadar. Yani ben şimdi Muhammed Hamidullah Hoca gibi olmam için aynı şekilde yaşamam lazım onun. Yani bir de tabii kapasitelerimiz aynı mı? Diyelim ki ben de hani bütün hayatımı adadım. Peki benim zekamla onun zekası bir mi? Yani böyle kendimize rol model seçerken e, yaptığımız yanlışlardan bir tanesi kendi kapasitemizi tanımayıp Bizim çok üstümüzde rol modelleri seçmemiz bu bizde kaygıyı artırıyor. Bilmem anlatabildim mi burayı? Burası çok önemli. Yani sen kendine bak. Sen de evliya kumaşı var mı? Alim kumaşı var mı? Ne var yani? Senden ne olur? Hani buna bir bak. Varsa ziyan etme kendini. Sende bir alim kumaşı varsa, bir yazar kumaşı varsa, bir ressam kumaşı varsa herhangi bir şey dünyevi, uhrevi fark etmez. Bir yetenek, bir kapasite, bir ilgi, merak işte onun peşinden gitmek, fedakarlık. Mesela ben e, dikişi severdim arkadaşlar. Yakın zamana kadar çok epey bir dikiş diktim. E, Kadıköy'de büyüdüm ben. E, orada meşhur mağaza Türkmen mağazası vardı. E, Türkmen mağazasına giderdim. Vitrinden arkadaşlar eteği incelerdim. Eve gelip aynısını dikardım. Şimdi bu bir merak anlatabiliyor muyum? Bu böyle insanın içine dışarıdan konabilecek bir şey değil. Ee, dolayısıyla ne hani var sende? Ee, onu bir keşfet. Kapasiteni bil. Zekan ne kadar? Kavrayışın ne kadar? Çalışma azmin ne kadar? Uykunu... ...bundan vazgeçebiliyor musun? Zevklerinden vazgeç... ...herkes gezmeye giderken sen oturup ders çalışmayı yap yapabiliyor musun? Bunu seviyor musun? Gece işte her gece bir saat daha az uyuyup kitap okumayı becerebiliyor musun? Yoksa kitap okurken uykun mu geliyor? Yani kitap okurken uykum geliyor diyenden alim olur mu? Değil mi? ki Ben kitap okumuyorum arkadaşlar. Çünkü uykum açılıyor. <gülüyor> yani kitap okursam yatmadan önce... Uykum açılıyor, merakım tahrik oluyor. Şurayı da okuyayım, şu kadar da okuyayım. Ay burada bunun ismi geçti, ansiklopediden bakayım falan derken gitti uyku yani. Şimdi dolayısıyla insanın kendisini tanıması bir, bu çok önemli. İkincisi kendinize uygun rol modelleri, uygun örnekler seçmek. O zaman... Hiç kaygı, ansiyete, panik, işte yetersizlik duygusu, hep başarısız olmak, buna havlu atmak deniyor. En sonunda frustrasyon yani benden adam olmaz diye bitirebilir mesela insan kendini yanlış örnek seçtiği zaman. Doğru örnek seç. Yani üç tane çocuğun varsa geniş ailen varsa, yani benim geniş ailem var. Şimdi mesela sabah erkenden evden çıkmam gerekiyor. Ee, kendi kendime hem yemek yapıyorum sabah yani köründe demeyelim <gülüyor> erken bir saatte. Soğan doğra, kavur yani hiç hoş değil sabah sabah. Ondan sonra hem de diyorum ki kendi kendime tek başıma yaşasaydım yani bu yemeği yapmayacaktım. Ama bu da çoluk çocuğunla beraber yaşamanın bir bedeli değil mi? O zaman sen tek başına yaşayan biri gibi hareket edemezsin. Yani öyle davranamazsın. İnsanın kendisini bilmesi, şartlarını bilmesi ve ona göre rol modellerini de ona göre seçmesi lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadislerinde, sünnetinde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Herkese göre cennet tarifi var. Yani cennete giden yollar insanlar sayısınca. Mesela Peygamberimiz diyor ki bak, bak, bir bakın arkadaşlar. Kimin diyor iki ya da üç kızı varsa, bunları güzelce yetiştirirse, eğitimlerine özen göstererek yetiştirir. Ve efendim vakti geldiğinde evlendirir, yani onlara ebeveynlik görevini yaparsa cennetliktir diyor. Şimdi bu insanın ben savaşamadım, ben alim olamadım... Çocuğum çocuk çoluk çocukla uğraştım diye üzülmesine gerek var mı anlatabiliyor muyum? Amacımız ne zaten amacımız ahirette kurtulmak değil mi? Neticede yani kurtuluş, Necat, bunu istiyoruz cehennemden azat olmak, cennetlik olmak, Allah rızasını kazanmak. İşte bugün modern dünyada arkadaşlar başarı bir tane. İşte şu şu şu okullara gireceksin, oraları bitireceksin, kariyerin olacak, etiketin olacak, şöyle para kazanacaksın, bütün bunlara rağmen tığ gibi olacaksın, efendim böyle bedenin, işte yaşamın, kullandığın e, araban şöyle olacak, telefonun şöyle olacak bir düşünün yani. Bu kadar şartın içine kaç kişi sığar? Aramızdan iki kişi, üç kişi ya çıkar ya çıkmaz yani. Dolayısıyla geri kalanlar fire, geri kalanlar başarısız. İşte İslam böyle değil arkadaşlar. İslam'ın evrenselliği, İslam'ın kuşatıcılığı, ilahi nizamdan inmiş olması Allah yarattığı kulunu biliyor. Ve her insan sayısınca cennete götüren yol var, her insan sayısınca başarı tanımı var. Hiçbir insan kendini fuzuli, lüzumsuz, gereksiz, başarısız, ıskarta hissetmeyecek. Çünkü her insanın meş, o meşgaleyi Allah için düzgün bir şekilde yapıyorsa kaderinde karşısına çıkan o görevi e, efendim onu e, cennete götürüyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, evine arkadaşlar eşlerinden şikayet eden kadınlar çok gelmiş. Hatta bir defasında ee, kaynak bildiriliyor mu bakayım. Evet. Ebu Davud nikah bahsinde geçen bir rivayete göre bir defasında bir gecede peygamberimizin evine yetmiş kadın gelmiş. O gün Medine'li erkeklere ne olduysa. Yani yetmişti veya kadınlar anlaşmışlar aralarında hep beraber gidip şikayet edelim demiş bulabilirler çekindikleri için. Yetmiş kadın Kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle peygamberimize başvuruyor. Burada tabi e, bu tarihi kayıtlar çok kıymetli arkadaşlar. E, Geçen de bir İslam hukukçusundan dinledik. E, İslam dünyasında batıyla kıyaslanamayacak kadar yüksek oranda tarih boyunca kadınlar mahkemelere başvurarak haklarını aramışlar. Hak arayışı çok yüksek düzeyde. Kendisi başvurmasa bile vekalet verdiği bir yeğeni, bir kuzeni, bir akrabası vasıtasıyla yapmış. Haklarından hiç vazgeçmemişler. Bu haklar içerisinde en mühimi ne sizce? Bir kadının en mühim hakkı nedir? Arkadaşlar mali haklardır. Eğer paranız varsa kendinize bakabiliyorsanız kimse size kolay kolay Eziyet edemez. O yüzden mali haklarından hiç vazgeçmemişler kadınlar. Ne mirasta ne mehirde ben cami dolusu kadınlara soruyorum kocasından mehrini alan var mı diye bir kişi iki kişi ya çıkıyor ya çıkmıyor. Yani bir iki kişi çıkıyor. Çoğunluk almamış. Halbuki o bizim daha evlenir evlenmez almamız gereken bir hakkımız. Şimdi şiddet gördükleri için başvuruyorlar peygamberimize. O gecenin sabahında peygamber efendimiz diyor ki, şikayet edilenlerinizin hiçbiri hayırlı kimseler değildir. Yani bir kadına şiddet uyguluyorsa bir adam, o adam hayırlı birisi değildir diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, böyle bu kitabı tavsiye ediyorum. Yani tarihi bilgi veriyor, İslami kaynaklarda kadının durumu meselesini anlatıyor. Çok boyutlu bir eser. Şimdi gelelim Peygamber Efendimiz'in hayatında e, beraber yaşadığı kadınlardan bizim seçtiklerimizin öne çıkan niteliklerine kalan 15-20 dakikada. Öncelikle annesi var Amine Hatun. Hakkında çok fazla bilgi yok arkadaşlar. Çünkü çok erken yaşta vefat ediyor. Bu vefat meselesiyle ilgili de bir iki bir şey söyleyelim. Peygamber Efendimizin hayatında o dönemde yani çok vefat var. Çok yetim var. Ve meğer sonradan ben onu öğrendim. O yıllarda yani orta çağda arkadaşlar çocukların dünyadaki çocukların yüzde otuzu yetimmiş. Çünkü savaşlar var, salgın hastalıklar var. Adam bir tane kılıç yarası alsa enfeksiyon yapıyor, ölüyor. Antibiyotik yok, ilaç yok, veba salgını var, veren var, başka hastalıklar var. Orta çağda 45 yaş e, maksimum ihtiyarlık sınırı. Yani bir insan bunu aşmışsa çok çok yaşamış sayılıyor. İşte böyle bir dönemde Hazreti Amine de çok erken yaşta vefat etmiş. Babası zaten doğmadan önce vefat etmiş Peygamber Efendimizin. Kardeşi yok, hiç kardeşi yok. Erkek çocukları yaşamıyor. Üç tane erkek çocuğu olmuş ama hiçbiri yaşamamış. Ee, bu nedir sizce yani Cenab-ı Hak niye peygamberimizi böyle tek başına yani dünyada bıraktı o yüzden müşrikler ona epter dediler biliyorsunuz hani bunu çok da kafanıza takmayın kimsesi yok soyu kesik bunun davasını sürdürecek kimsesi yok dediler. Çok ilginç arkadaşlar yani bugünkü işte Karadeniz bölgemiz, Doğu bölgemiz daha hala biz bunları aşamadık. Batıda bile aşamadık. Peygamber Efendimizin soyu arkadaşlar kızından devam etmiştir. Kızından devam etmiştir. Yani nasıl bir tabuyu yıkıyor Cenab-ı Hak? Soyu kızından devam etmiştir. Peygamber Efendimiz size daha dünyaya gelir gelmez babası yok zaten. Ee, altı yaşındayken annesini kaybetmiş ama arkadaşlar zaten ilk beş yılı e, Haz Hazreti Halime'nin yanında geçmiş. Yani bir yıl annesiyle birlikte yaşamış Peygamber Efendimiz. Adeta yani tabii haddimi aşan şeyler söylemek istemiyorum. Adeta Cenab-ı Hak arkadaşlar e, bize o kadar çok şey göstermek istiyor ki bir... Güçlü bir ailesi vardı peygamberimizin bunlar yaşasaydı belki onun üzerinde bir şey kuracaklar bir aile bir otorite kurar insanın üzerine bakın onların hepsinden bir defa o tesirden onu korudu. E, ayrıca hiçbir şekilde eğitim almadı peygamberimiz hiçbir okula gitmedi öğretmenler yani Cenab-ı Hak onu dünyaya geldiği gibi hem duygu dünyasıyla hem zihin dünyasıyla tertemiz korudu. Bir de bize neyi gösteriyor arkadaşlar Cenab-ı Hak bu hadiseyle çok mesajlar vardır da yani şu dar vakitte sayabileceklerimi söylüyorum aklıma gelenleri e, Cenab-ı Hak birisini korumak isterse arkadaşlar böyle korur. Eğer korumak istemezse anası babası başında bir sürü yanlış yollara giren kaç kişi var değil mi? Anası başında, babası başında amcaları var, işte yeğenleri var, kardeşleri var ama sahip çıkamıyorsunuz. Böyle hikayeler var. O yüzden Allah'a sığınmak tevekkül etmek, kendimize güvenmemek, hep Allah'ın yardımını istemek, hayır dua etmek, soyumuza, sopumuza, çoluk çocuğumuza e, bize öğretiliyor. Hz. Amine'nin hayatından e, beni etkileyen şey arkadaşlar, e, çok rüyalar görüyor Hz. Amine. Yani müjdeleniyor bir peygamber annesi olacağına dair adeta. Ve peygamber efendimizin ismi dahi burada bildirildiğine göre e, Hz. Amine'nin rüyasında gördüğü, yani gördüğü bir rüya üzerine Muhammed ismi veriliyor. Çünkü o, o güne kadar Araplarda Muhammed ismi hiç kullanılmamış. E, rüyaların böyle bir rehberliği, böyle bir, Alıştırma süreci var Hazreti Amine'ye Peygamber Efendimizin hayatında. Bundan sonra ilk süt annesi yani Halime'den önce daha Peygamber Efendimiz'i emziren bildiğim kadarıyla Ebu Leheb'in, bakarız birazdan, Ebu Leheb'in carisi Süveybe isminde bir hanım. Peygamberimizden önce ondan iki yaş büyük olan Hazreti Hamza'yı daha sonra da peygamberimizin halasının oğlu Ebu Seleme'yi de emzirdiği için peygamber efendimiz Hazreti Hamza ile ve Ebu Seleme ile süt kardeş. Bu süt kardeşlik meselesine de biraz değineyim. Araplarda o dönem arkadaşlar insan sayısı çok önemli. Bana sorarsanız bugün de önemli. Yani ailenizin kalabalık ve güçlü bir aile olması her zaman değerlidir arkadaşlar bu benim fikrim ee, eşinizle problemlerinizde bile aileniz dikkate alınır arkadaşlar aileniz kuvvetliyse size ona göre davranılır o yüzden ailenizle ilişkilerinizi düzgün tutmanızı tavsiye ederim ee, şimdi bu aile ve e, kaç kişiyiz yani biz kaç kişiyiz bu konu çok önemli Araplarda çünkü sürekli savaş var Böyle olduğu için akrabaların sayısını çoğaltmak amacıyla çok ciddi bir süt emzirme var. Yani birbirlerini emziriyorlar ki hepsi süt kardeş, süt kuzen, süt amca, süt dayı filan oluyor. Ee, burada işin fetva kısmına girmeden hemen şu kadarını söyleyeyim. Ee, birisinin sütüne emmişseniz arkadaşlar o ailenin çocuğu gibi... Bütün akrabalarla akraba oluyorsunuz. Yani onun babaannesi senin babaannen oluyor. Onun amcası senin amcan oluyor. Hiçbiriyle evlenilmez ve hepsiyle akrabasınız. Bir düşünün bu da insan kadınların hayatına bilhassa nasıl bir konfor ve kolaylık getiriyor. Böyle bir uygulama var. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra dahi bu Süvey arar, hatırını sorar. Mekke'ye gidenlerle ona para gönderir, elbise gönderirmiş. Peygamber Efendimiz'in çok önemli bir vasfı arkadaşlar, vefa. Vefa vasfı çok kıymetli. Ee, Hazreti Halime'nin peygamberimizi nasıl süt, e, süt evlat olarak aldığı hikayesini biliyorsunuz. Oraları geçeyim. Neden süt anneye veriliyor çocuklar? Ee, pe, epey bir uzak mesafe çünkü. Ee, i̇ki sebeple bir Mekke'nin havası çocuklara yaramıyor. Çok hastalık var, salgın hastalık var ama bunlar yaylalarda bizim tabirimizde yani. Yaylalarda yaşadıkları için daha sağlıklı büyüyor çocuklar. İkincisi de orada konuşulan Arapça daha fasih bir Arapça yani o aslına daha yakın bir Arapça olduğu için ve Araplar da dillerine çok önem verdikleri için efendim e, süt anneye veriyorlar. Şimdi bugün biz yeni doğmuş bir bebeği birine versek diyelim Sakarya'nın e, yaylalarında yaşayan bir aileye veya ne bileyim başka bir yerdeki bir yürük aileye versek arkadaşlar çocuk da yılda bir kere gelecek annesini görmeye. Yılda bir kere yani. Onlar şehre indiğinde getirirlerse o da yani. Buna bu çocuk travmatik olur değil mi? Yani böyle yapsak psikologlar der ki gitti çocuk. Ee, niye bunlar gitmiyor arkadaşlar? Herkes öyle yaptığı için. Bak herkes yaptığında herkes süt anneye verdiğinde siz veremezseniz fakirsiniz demek yani süt anneye veremeyenler fakirler buna gücü yetmeyenler parasını ödeyemeyenler dolayısıyla verememek eziklik oluyor o toplumda da yani bu e, toplumsal farklılıkları kültürel farklılıkları dikkate alalım peygamber efendimiz hayatı boyunca Hazreti Halime'ye anneciğim diye seslenmiş muhabbetini nezaketini her zaman göstermiş e, mesela Hazreti Hatice ile evliyken bir keresinde Halime Mekke'ye geliyor e, kendi bölgeleri ...kuraklık olduğunu söylüyor. Hazreti Hatice ona kırk koyun ve bir deve hediye ediyor. Yani hayatları boyunca onlara hep ikramda bulunmuşlar. Ellerini onların üzerinden hiç çekmemişler. Bir de dadısı var Peygamber Efendimizin. Ümmü Eymen... Arkadaşlar, Peygamberimiz onun için bir de Fatıma bitti Esed, Ebu Talib'in hanımı için. Bunlar annemden sonra annemdir diyor. Ümmü Eymen biliyorsunuz e, Amine'nin cariyesi. Hazreti Amine Medine'de bir seyahat sırasında vefat ediyor. Peygamberimizle yanındayken hastalanıyor, vefat ediyor. Ümmü Eymen oradan tek başına Peygamber Efendimiz'i alıp getiriyor. E, Habeşli bir köle. Siyahi bir kadın, çocukluğundan bile Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmamış arkadaşlar. Hem köle, hem siyahi, hem şey siz söyle, hem de kadın. Yani bu üç nitelik o günkü dünyada çok küçük görülen. E, nitelikler. Peygamber Efendimiz bir gün e, cennetlik bir eş isteyen Ümmü Eymen'le evlensin deyince Zeyd bin Haris'e ben onunla evlenirim ya Resulallah diyor. Zeyd bin Haris'e kim? Peygamberimizin evlatlığı arkadaşlar, düşünün öbürü de babası, yani neredeyse babaannesi yaşında kadın. hani O dönemde yaş farkları çok yüksek değil ama kendinden oldukça yaşlı olan bir hanım olan Ümmü Eymenle ile Zeyd bin Harise evleniyor. Zeyd bin Harise bir baskın sırasında köle düşmüş, kendisi bir beyin oğlu. Bir kabile reisinin oğlu, beyaz tenli, yakışıklı bir erkek ve bekar bir genç. Peygamber Efendimizin kim cennetlik bir kadınla evlenmek isterse Ümmü Eymen'le evlensin diyecek kendisi evleniyor Ümmü Eymen'le. Ve çocukları oluyor Üsame, çocukları da siyahi. Arkadaşlar e, Ve bu yüzden de biraz dedikodu çıkıyor. Yani bunların çocuğu hani niye e, babaya hiç benzemedi diye. E, bir defasında bir kaif, kaif diyorlar o dönemde. Yani beden şekillerinden soyları bilen bir kişi. E, seyahat esnasında Medine'ye uğramış. E, Zeyd bin Harise ile oğlu Üsame mescitte yatıyorlarmış üzerlerine de bir örtü örtmüşler yani üzerleri görünmüyor sadece ayakları görünüyor o kaif olan kişi demiş ki bu ayaklar birbirindendir yani bunlar aynı soydan diyor. Hani genetik test gibi, DNA testi gibi. Peygamberimiz o gün o kadar sevinmiş ki eve gelmiş işte böyle böyle oldu birisi geldi bunların işte e, Ümmü Eymen masummuş e, zaten o hani inanıyor ama bu ilan edildiği için toplumda Peygamber Efendimiz buna e, çok mutlu oluyor. Ümmü Eymen peygamberimizle teklifsiz konuşurmuş, dadısı çünkü o büyütmüş. Bir seferinde peygamberimiz kendisine su almak için kalktığında Ümmü Eymen bana da ver demiş. Hazreti Ayşe sen Allah'ın Resulü'nden mi hani su istiyorsun deyince e, demiş ki ne var bunda ben ona daha uzun süre hizmet ettim demiş. Ve Peygamber Efendimiz de doğru söylüyor buyurarak ona su getirmiş. Her fırsatta onu ziyaret etmiş, ihtiyaçlarını sorup onu kollamış. Çok da akıllı bir kadın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ve Ömer gel Ümmü Eymen'i ziyaret edelim diyorlar. Bunu da bu parantez açıp belirtelim. Bir yakınınız vefat etmişse onun için yapabileceğiniz şeylerden birisi de onun ruhunu mutlu eden şeylerden birisi de onun dostlarını, ahbaplarını ziyaret etmektir. Peygamber Efendimiz Ümmü Eymen'i vakit vakit ziyaret ettiği için Hz. Ebu Bekir'le Ömer diyorlar ki gel gidip ziyaret edelim. Gidiyorlar ve Peygamber Efendimiz'den bahset, bahsi geçiyor tabii ki yeni vefat etmiş. Ee, hep beraber ağlaşmaya başlıyorlar. Ee, şey Ümmü Eymen affedersiniz ağlamaya başlıyor. Ee, Hz. Ebu Bekir ve Ömer diyorlar ki işte onu teselli ediyorlar. O da bir insan il elbette ölecekti hani bunu biliyorduk falan diye böyle teselli etmek istiyorlar. Ümmü Eymen diyor ki siz benim onun öldüğüne mi ağladığımı zannediyorsunuz diyor. Ben gökten vahyin kesildiğine ağlıyorum diyor. Yani o vefat ettiği için artık vahiy gelmeyecek. Bunun üzerine e, Hazreti Ömer ve e, Ebu Bekir e, asıl ağlanacak şey bu deyip kendileri e, ağlıyorlar rivayete göre. Uhud Savaşı'nda büyük bir hezimet ve bir firar yaşandı. Peygamber Efendimiz'in etrafı dağıldı, ordusu dağıldı arkadaşlar. Ümmü Eymen hemen evinden fırlıyor ve Medine sokaklarında tur atarak geri dönenleri savaş meydanına geri gönderiyor. Yani kaçanları ne yapıyorsunuz diyerek. Çok böyle aktif de bir hanım Peygamber Efendimiz'in vefatına kadar yanından hiç ayrılmamış. Şimdi gelelim yengesine. Arkadaşlar Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed. Ee, aynı zamanda Ebu Talib'in amcasının kızıymış bu hanım. Yani Peygamber Efendimiz'in babasının amcasının kızı oluyor. Yani e, Peygamberimiz dedesi tarafından Ebu Talib'in evine bırakıldı ama... ...orada ona bakan biri amcası öbürü de babasının amcasının kızı. Yani iki taraftan da akraba. Burada bir sahne var arkadaşlar... Çok kıymetli. O sahneden sonra peygamberimizin bu hanıma nasıl davrandığına bakın yani. Ee, Peygamber Efendimiz dokuz çocuğu var bu sırada. Sekiz, affedersiniz. Dört oğlu, dört kızı varmış e, Ebu Talib'in. Sekiz çocuğu var. Dokuzuncu oluyor peygamberimiz. Biraz da fakir. Kıt kanaat geçiniyorlar. Şimdi bu fakirliği yeni nesil bilmez arkadaşlar. Bir ailede kıt kanaat geçim varsa hani böyle çok açlık düzeyinde değil ama hani gıda değerli, her şey değerliyse yemek vakti dışında yemek yenilmez. Biliyor musunuz? Her şey kilitlenir veya dolaplara kaldırılır. Öyle elinizle ekmek arası yok o beni acıktım ben gideyim bir çay yapayım kendime falan bunlar çok israf olarak kabul edilir. Benim çocukluğumda bile hatırladığım öyle bir iki tane anım var. Böyle bir yoğurt yemeye kalkmıştım da nasıl yani yemek dışında böyle kendi kendine yoğurt mu yiyeceksin falan diye azarlandığımı hatırlıyorum yani. Ee, ve çocuklar bütün gün tabii dışarıda koşturuyorlar acıkıyorlar. Ee, anneleri Fatıma bin Tesset de yemeği ortaya koyuyor bir kaba koyuyor 8 tane çocuk masanın etrafı veya neyse işte yere mi nereye konuyorsa masa değildir de yerde belki ee, saldırıyorlar yemeğe çocuklar saldırınca peygamberimiz elini çekermiş yani başka saldırılan yemeğe kendisi de girişemiyor bunu nasıl değerlenir? Bugün böyle bir çocuk böyle yapsa ya bu hakkını koruyamayacak mı diye koşa koşa pedofoga götürürüz. Ezik mi bu çocuk falan diye. Aslında çok Peygamberimizin ahlakını işte çocukken daha orada görüyoruz. O yenge bir de şunu düşünün arkadaşlar. Kocanız gitti kaynınızın oğlunu getirdi buna biz bakacağız diye. Ama başka kayınlarınız var ve onlar daha zengin. O kayınların içinde en fakiri sensin, en çok çocuk sende var, yetim çocuk da sana getiriliyor. Yani bu Fatıma bitti Esed kıyamet günü ben tanışmak istiyorum. Çok kıymetli bir hanım arkadaşlar. Peygamber Efendimiz e, elini çekince birkaç defa böyle görüyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Ona ayrı tabakta yemek koyuyor. Diyor ki sen onlar gibi kavga edemiyorsun. Sofradan aç kalkıyorsun. Bu senin yemeğin sen ayrı ye diyor peygamberimize. Çok kayırmış peygamberimizi. Ee, Müslüman olmuş. Medine'ye hicret etmiş. Hz Ali ile beraber Hz Ali'nin evinde yaşamış. Vefat ediyor Medine'de. Ee, cenazesi defnedileceği zaman... Peygamber efendim cenaze kabre konuyor, namazı kılınıyor, kabre konuyor. Peygamberimiz önce kendi gömleğiyle onu defnettiriyor peygamberimiz. Kendi gömleğini veriyor kefen olarak. Ondan sonra e, kabre inince cenaze peygamberimiz de iniyor ve yanına biraz uzanıyor. Ölünün yanına biraz uzanıyor, biraz kalıyor yani orada. E, diyorlar ki ya Resulallah hiç kimseye yapmadığınız bir şey yaptınız. Bunu daha önce hiç kimseye yapmadınız diyor ki Peygamber Efendimiz, o işte bu olayları anlatıyor. O beni çocuklarına karşı bile korurdu. Ben de istedim ki şimdi biraz kabline alışsın diyor. Yani böyle özel bir hanım, e, Hazreti Ebubekir şey Ebu talibin hanımı. Hazreti Hatice'ye gelelim. Peygamber Efendimiz'in hayatına giren e, sırayla gidiyoruz yani. Yetiştiği, yetişkin olduğu e, ilk kadın, ilk eşi Peygamber Efendimiz'in. E, ve Peygamber Efendimiz onun için şöyle buyuruyor arkadaşlar. Kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem'dir. Hüveyl'in kızı Hatice de kendi döneminin en hayırlı kadınıdır. Yani yaşadığı çağdaki kadınlar içinde en hayırlı kadındır diyor Peygamber Efendimiz onun için. Çeşitli lakapları var. E, ticaretle uğraştığı için tacire denmiş. Çok iffetli bir hanımmış. Onun için tahire denmiş. Ve Peygamberimizin en büyük hanımı olduğu için de Kübra, Hatice Tül Kübra denmiş. E, i̇ki evliliği var. Bu evliliklerden çocukları var son derece zengin ticaretle uğraşıyor. Peygamber Efendimizle yani zaten aynı şehirde yaşıyorlar ve birkaç nesilde sonra ataları birleşiyor dedeleri. Yani bir akrabalık da var uzakta olsa ama e, tanışıyorlar zaten. E, Peygamber Efendimizle ortaklık yapıyor evlenmeden önce. Onun ahlakını ortaklık yaptığı zaman da kervan gönderirmiş Hazreti Hatice. O kervanı başkalarının e, yani emanet edermiş. İşte bir defasında da peygamberimize emanet ediyor ama yanına da hep kendi adamlarını koyarmış. Hani bir şey olmasın, bir hem yardım etsinler hem yanlışlık olmasın diye. Ee, o adamları işte kölesi Meyser'e o yolculuktan dönüşte peygamber efendimizin ahlakını o kadar metediyor ki daha sonra işte Hazreti Hatice ile evleniyor peygamber efendimizle. Çok güçlü bir kadın, son derece zengin. Arkadaşlar şunlar bakın çok hoşuma gitti. zinet ve süs eşyalarını severmiş Hazreti Hatice. Yani zannetmeyin ki dindarlık pasaklılıktır. Yani ne kadar dindar olursan o kadar pasaklı olacaksın veya işte o kadar pejmürde olacaksın. Öyle zannediliyor. Güzel ve kaliteli elbiseler giyer, iyi sanatkarların ellerinden çıkan zevkli takılar takardı, bakımlıydı. Evine ara sıra gelerek Hz. Hatice'nin saç bakımını yapan Ümmü Züfer adlı bir kuaförü vardı. Evine gelip özel olarak saçlarını yapan bir kuaförü var. E, i̇kinci eşinin ölümünden sonra bütün evlilik tekliflerine reddetmiş. İşte Peygamber efendimizle bir ticari şeyden sonra alış ortaklıktan sonra evleniyorlar. Evlenme hikayeleri falan var oralara siz bakarsınız. Bu evlilikte Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin evine taşınıyor. Bakın kaç tane tabu yıkılıyor yani Peygamber Efendimizle birlikte. Ee, Hz. Hatice'nin evi Safa ile Merve arasındaymış. Kendisi bütün çocuklarını bu evde dünyaya getirmiş ve o evde de vefat etmiş. Evde birçok yardımcıları olmasına rağmen Peygamberimizin hizmetini bizzat kendisi yaparmış. Bu bir e, adab-ı muaşerettir arkadaşlar, asalet göstergesidir. E, ne kadar yardımcılarınız olursa olsun evinize gelen misafirler, her şeyi mutfakta yardımcılar hazırlasa bile çayını sizin vermeniz, tabağına sizin e, işte keki, pastayı neyse kesip veya yemeği e, servis etmeniz adab-ı muaşerettir. Hz. peygamberin yakını olan kişilere, bütün akrabalarına, dostlarına da çok e, cömert davranmış eşine karşı son derece, e, ...nazik davranılmış. ...peygamber efendimiz... ...ben Hatice'nin sevgisiyle... ...rızıklandırıldım diyor... ...ben onun sevgisiyle... ...rızıklandırıldım diyor... ...şimdi e, o ilk vahiy süreci... ...arkadaşlar biliyorsunuz çok şey... E, ...dehşet engiz... ...peygamberimiz dehşete kapılıyor... ...bir defa kendisi için böyle bir... ...beklentisi yok... ...herkes bir peygamber bekliyor ama... ...kendisi böyle bir beklentide değil... E, ...sonra bu görevi ben nasıl yaparım... diyor. Çünkü zor bir görev yani ve peygamberimizin mizacına da çok böyle hani şey değil, yani şöyle diyelim, bize denseydi ki son peygamberi şu Mekke halkından seçin, siz seçin denseydi muhtemelen onu seçmezdik yani. Çok böyle girişken değil, öne düşen birisi değil, daha önceki hayatında böyle liderlik yapan, çıkıp konuşmalar yapan biri değil, öyleleri var. Toplumda. O çok ahlaklı ama çok sakin ve mütevazi bir hayat yaşıyor. Şimdi gelin peygamberimiz Cebrail tarafından işte görevlendirildiği söyleniyor. Titreye titreye evine geliyor, büyük bir dehşete kapılıyor. Ve Hazreti Hatice'ye diyor ki, kendimden endişe ettim, acaba ben hani bir şey mi görüyorum, bir böyle sanrı mı görüyorum diyor. Hazreti Hatice'nin peygamberimizle ilgili söyledikleri var arkadaşlar, çok değer veriyorum ben bu sözlere. Yani Allah kimi utandırmaz? Bak diyor ki, öyle deme diyor Hazreti Hatice, Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü... Tamam mı arkadaşlar Allah'ın utandırmamasını istiyor musunuz benim en büyük dualarımdan biridir çünkü hele bugünkü bu sosyal medya şu bu vaazları oraya koy buraya koy oradan bir cümleyi kesse bir zaman şeytanın aklına getirmeyelim yani Allah insanı rezil etmek isterse arkadaşlar evinin içinde bile rezil rüsva eder. Allah utandırmasın büyük bir duadır bence. Dünyada da ahirette de Allah yere baktırmasın, utandırmasın. Şimdi utandırmasını istemiyorsak neler yapacağız? Bakın bu cümleden onlar çıkıyor. Allah seni hiçbir zaman utandırmaz çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Misafiri ağırlarsın, başa gelen her türlü musibette yardım edersin. Ve peki bana kim inanır dediği zaman peygamberimiz hiç kimse inanmasa da ben inanırım diyor. İlk Müslüman Hazreti Hatice, Peygamberimizle birlikte ilk namaz kılan kişi Hazreti Hatice arkadaşlar. Ve bütün servetini de Peygamber Efendimizin davasına adıyor. Ee, Muhammed Hamidullah Hoca'nın tespitidir bu. Diyor ki Mekke'de Hazreti Hatice'nin ve Hazreti Ebubekir'in serveti olmasaydı İslam Mekke'de boğulup gitmişti diyor. 3 yıllık muhasara altına alıyorlar, boykot uyguluyorlar Peygamber Efendimiz'e Mekkeliler. Bütün servetini o dönemde Müslümanlarla paylaşıyor. Ve Peygamberimiz onun için diyor ki ben Hatice'yi cennet ırmaklarından bir ırmak üzerindeki inciden bir köşkte gördüm. ...ayarlanabiliyor musunuz arkadaşlar? Irmağın üzerine inciden bir köşk yapılmış yani... ...Hazreti Aliyeceği için. Orada ne gürültü, ne patırtı, ne de bir çaba var diyor. Yani bir şey için çabalamak da gerekmiyor diyor. Peygamber Efendimiz'in en çok sevdiği eşidir... Ee, Hazreti Hatice diyor ki Peygamber'in hayatta olan hiçbir eşine Hatice kadar kıskanmadım diyor. Ee, ölümüne vefatına kadar Peygamber Efendimiz ne zaman bir kurban kese Hatice'nin arkadaşlarına da pay gönderirmiş yani onları e, hiç unutmamış hiçbir zaman hayatının sonuna kadar. Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice cömertlikle öne çıkıyor arkadaşlar. Hazreti Ayşe ilimle. Öne çıkıyor. Son derece zeki bir kadın. Peygamber Efendimizle evlendiğinde bile nesep ilmine vakıf, Şi Arap şiirine vakıf, çok bir dil alimi ve tarih alimi Hazreti Ayşe. Medine ekolünün oluşmasında öncülük yapıyor Peygamber Efendimizin özel hayatında uyguladığı pek çok kural yani ibadetlerle ilgili aile hayatıyla ilgili pek çok kural Hazreti Ayşe vasıtasıyla aktarılıyor. Eee çok hadis rivayet eden, muksirundan, e, fıkhi açıdan da yani hem hadis alimi hem müfessir hem fakih zaten o dönemde bu ilimler birbirinden ayrılmamış. Son derece keskin içtihatları ve kuvvetli görüşleri var. E, çeşitli tartışmalar yapıyor, o tar e, sahabelerle e, ilmi konularda münazaralar, tartışmalar yapıyor. Akıl nakil dengesini çok iyi koruyor, cesurca içtihatlarda bulunuyor Hazreti Ayşe. Onun fıkıhta otorite olmasını hemen hemen bütün sahabe kabul etmiş ve hayatının sonuna kadar da ondan eğitim almışlar arkadaşlar. Bunlar arasında bir de ümmü Seleme var. Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice çok meşhurdur. Bunlar o bu kadar meşhurdur. Ümmü Seleme de Peygamber Efendisi Hazreti Hatice ile vefat Hazreti Hatice'nin vefatından sonra evlendiği hanımı Peygamberimizden büyük, dul bir hanım. Ee, çok akıllı, vakur ve evi ve çoluk çocuğu çok iyi çekip çeviriyor. Peygamberimizin bütün çocuklarına annelik yapıyor. Ee, bu Ümü Seleme'nin en çok e, öne çıkan özelliklerinden birisi. Bu kitapta detaylarını okursunuz. Eşi Peygamberimizin halasının oldu Ebu Seleme. O vefat ettikten sonra zaten Peygamberimizle evleniyor. Ee, şey Yanlış söyledim. Hatice'nin vefatından sonra evlendiği hanım değil, daha sonra evleniyor. E, Hudeybiye anlaşması sırasında, Peygamber Efendimizin yanındaki hanımı bu. E, o sırada Hudeybiye anlaşması sırasında e, sahabe büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü Mekke'yi bu yıl e, ziyaret edemeyeceğiz, umremizi bu yıl yapamayacağız. Kurbanlarınızı kesin, saçınızı kesin, ihrattan çıkın diyor Peygamberimiz. Sahabe böyle taş gibi bakıyorlar. Yani büyük bir şok yaşıyorlar nasıl yani sen rüyanda görmüştün Umur, yani düşüncelerini söylüyorum umre yapacaktık biz çok inanmışlar yani umre yapacaklarına ve bu şekilde yapamadan geri dönmelerini kabullenemiyorlar ve peygam böyle kalıyorlar. Peygamber Efendimiz de bakın burası da çok önemli çok öğretici arkadaşlar bir sözü dinlenmedi ya yüz göz olmuyor. Ne, ne, ne bakıyorsunuz ben ne dedim size duymadınız mı demiyor arkadaşlar. Çadırına giriyor Ümmü Seleme'ye diyor ki ilk defa olmuş böyle bir şey. Ben diyor onlara bir şey söyledim yapmadılar. Ümmü Seleme diyor ki ya Resulallah bakın nasıl bir kadın arkadaşlar kitle psikolojisini biliyor. Nasıl davranılması gerektiğini biliyor. Bir liderin sorunlarını nasıl çözmesi gerektiğini biliyor. Diyor ki ya Resulallah onlar şu anda bir şok yaşıyorlar. Ee, o yüzden böyle seni duymadılar bile diyor. Şok sırasında beş duyunun çalışmadığını biliyor musunuz arkadaşlar? Deprem sırasında falan mesela. Ee, seni duymadılar diyor. Sen çık diyor dışarıya saçını kes. Kurbanını kes, bak göreceksin, onlar seni görünce bunu yapacaklar diyor ve gerçekten de öyle oluyor. Ee, ashabın da pek çok müşküllerini çözermiş, yani problem çözme becerisi var. Ee, kendisinden 157 kişi hadis rivayet etmiş, bunların 126'sı erkek. Yani erkeklere de ders veriyorlar e, Peygamber Efendimiz'in eşleri. Efendim e, kızlarına geçelim aslında daha bahsetmek istediğim kişiler var ama dört kızından iki tanesini bilhassa anmak istiyorum son dakikalarda. Biri Zeynep biri Fatıma. Zeynep en büyük kızı. Fatıma en küçük kızı Peygamber Efendimizin. Hazreti Zeynep Peygamberimizin bütün hayatını onunla birlikte yaşamış. Peygamberimizin vefatından önce vefat etmiş. Peygamberlik hayatının o mücadelesini gözlemlemiş. Peygamber Efendimiz o benim en hayırlı kızımdır. Benim uğrumda çok sıkıntılar çekti diyor. Ailenin büyük çocuğu olduğu için Peygamber Efendimiz'le birlikte çok vakit geçirmiş. Kimle evlenmiş? Teyzesinin oğlu Ebul As'la evleniyor. Bu ikisinin evlilik hikayeleri çok romantiktir. Ben bir kez daha buradan dile getireyim. Onlarca kere çeşitli yerlerde söyledim. Ben Peygamber Efendimiz'in Hayatının arka planda olduğu, ön planda Zeynep Ebul As'ın rolde olduğu bir film çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peygamberimizin günlük hayatını anlatan, insan ilişkilerini anlatan, onun ahlakını anlatan... Çünkü Peygamberimizi anlatan filmlerde hep onun savaşları, mücadelesi, o sosyal mücadelesi anlatılıyor. Karakteri ve ahlakı biraz geri planda kalıyor. Ee, böyle onun aile hayatının, kızlarıyla ilişkilerinin anlatılması anlatıldığı bir e, film olsa çok güzel olur diye düşünüyorum. E, şey afişi bile gözümün önünde gerdanlık afişte böyle yani çünkü bir gerdanlık hikayesi var. İşte her hikayeye vakit kalmıyor. Şimdi arkadaşlar asıl önemli bir şey söyleyeceğim. Bu kocası çok geç Müslüman oluyor. E, Hazreti Zeynep tabii hemen babasına iman etmiş. Ne zaman ki Mümin kadınlar müşrik erkeklerle evlenemez ayeti inince Peygamber Efendimiz Mekke'ye adam göndertip Hazreti Zeynep'i Medine'ye getirtiyor. Ayrılıyorlar yani. Ama ne kocası başkasıyla evleniyor ne de kendisi başkasıyla evleniyor. Çünkü çok seviyorlar birbirlerini. Bu Ebul As kocası bir ticari yolculuktayken bir şekilde bir küçük bir Muharebe çıkıyor, o muharebede Müslümanlara esir düşüyor. Onların elinden kurtulup efendim gizlice Medine'ye girip Zeynep'in evine geliyor. Hazreti Zeynep ne yapacak arkadaşlar? Sabah namazına gidiyor Hazreti Zeynep. Ve tam İmam Allahu Ekber dediğinde ayağa kalkıyor diyor ki Ey Müslümanlar Ebul As benim evimdedir ve benim himayemdedir diyor. Himaye mekanizması o güne kadar yani birisi bir düşman safından birisine sizin safınızdan birisi bu benim himayemdedir demişse ona dokunamazsınız. O onu artık kefil olmuş üstlenmiş demektir ama o güne kadar hiçbir kadın himaye vermemiş. Çünkü yani kadın savaşamaz ki neyi himaye edecek? Yani kendisi korunmaya muhtaç hani nasıl bir erkeği himaye edecek? Namaz tabi namaz kılınıyor çünkü İmam Allahu Ekber demiş. Ee, sabah namazı kılınıyor. Sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz cemaate dönüyor diyor ki bizden bir kadın da himaye verebilir diyor. İnanılmaz e, ilerlemelerdir bunlar. Sonra Peygamber Efendimiz'den sonra bu Şule Albayrak'ın kitabında okursanız göreceksiniz bu hakların büyük kısmı geri alınmış. Taa günümüze gelene kadar kadınlara verilen bu haklar ama Efendimiz döneminde gerçekten ben sadece şu bir saate sığacak birkaç tane örneği anlatabildim arkadaşlar. İnanılmaz bir yere getiriliyor kadınlar peygamber efendimiz döneminde. Ve peygamberimiz Zeynep'i çağırıyor diyor ki senin evinde kalabilir, senin himayende kalabilir ama karı koca olamazsınız diyor. Ee, ne zaman ki Ebul As Mekke'ye dönüyor. Orada Müslümanlığını ilan ediyor, ondan sonra tekrar kavuşuyorlar. Hz. Fatıma'ya gelince arkadaşlar, Hz. Fatıma Peygamber Efendimiz tarafından nasıl isimlendirilmiş? Babasının annesi, Ummu Ebiha. Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya babasının annesi dermiş. Çünkü hep onun yanında, yakınında ne zaman müşrikler Peygamber Efendimiz'e böyle sataşsalar, sözlü saldırıda bulunsalar, hakaretle bulunsalar, Hazreti Fatıma Peygamberimiz'in yanında hatta sahabeden rivayetler var. Yanında küçük bir kız çocuğuyla dolaşıyordu. Hazreti Bahmet Mekke deniyor. Böyle hiç ayrılmazmış babasının yanından. Çok sosyal Hazreti Fatıma. Babasına fizik olarak da benzermiş. Ve Peygamber Efendimiz'i arkadaşlar o kadar çok seviyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın Hazreti Fatıma'ya çağırıyor ve kulağına bir şey söylüyor. Hazreti Fatıma ağlıyor bir daha bir şey daha söylüyor. Bu sefer tebessüm ediyor. Sonra peygamberimiz vefat ediyor. Diyorlar ki ne, ne söylemişti baban senin kulağına? Diyor ki babam bana vefatının yakın olduğunu söyledi. O zaman ben ağladım. Fakat sonra da ailemden bana ilk kavuşacak sensin dedi. O zaman da güldüm diyor. Bakın şimdi bir kadına arkadaşlar 24 yaşında Hazreti Fatıma vefat ettiği sırada. 24 25 neyse işte o yaşlarda küçük çocukları var. Küçük çocukları var ve vefat edeceği söyleniyor. Yani babası gider ayak diyor ki benden sonra da sen geleceksin. İnsan şöyle der ki baba sen gidiyorsun beni niye götürüyorsun ya? Ben bırak çocuklarımı büyüteyim. Değil mi? Öyle yani benim aklıma geleni söylüyorum. Ama nasıl bir düşkünlüğü var Peygamber Efendimiz'e arkadaşlar? Bir de bu vesileyle, onu bir kez daha söyleyeyim, benim de çok dilime yapışmış, vefat eden yakınlarımız için kaybettik kelimesini kullanıyoruz. Acı kaybımız, İşte annemi kaybettik. Babamı kaybettik, halamı kaybettik diyoruz. Arkadaşlar bugüne gelinceye kadar, bugün derken yani bu yüzyıla gelinceye kadar İslam bizim kültürümüzde yani vefatla ilgili kaybettik diye bir kelime yok. Çünkü biz kaybetmeyiz. Ahirete inanmayanlar kaybeder arkadaşlar. Ne diyor Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya? Bana ilk önce sen kavuşacaksın diyor. Yani biz kavuşuruz, biz e, vefat ederiz irtihal ederiz, dar bekaya göç ederiz. Mesela göçtü kelimesi çok güzel bir kelimedir. Göç ederiz, yani yerimizi değiştiririz, mekanımızı değiştiririz ama biz kaybolmayız ve kaybetmeyiz. Bunu da böylece bu vesileyle söylemiş olalım. Çok güzel arkadaşlar şeyler var, anekdotlar var kitaplarımızda, kaynaklarımızda. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. Bir şey, bir cüp tavsiyeyle size özel bir tavsiyeyle bitireyim konuşmayı. Ee, şimdi bakın bu hanımların her biri bir yönüyle tarihe geçti. İşte kimi cömertliğiyle, kimi nezaketiyle, kimi özverisiyle, kimi sabrıyla, kimi babasının yanında durmasıyla değil mi? Kimi ilimle, kimi... Mesela hepsini de anlatmadık. Fakirlerin annesi, Umul Mesakin mesela peygamberimizin hanımlarından birinin lakabı da buymuş. Yani çok fazla fakir evlendirmiş, okutmuş, sahip çıkmış, himaye etmiş. Şimdi sizin gittiğiniz zaman arkadaşlar kaybolduğunuz zaman değil gittiğiniz zaman neyle anılacağınızı şimdiden bulmaya çalışın ve onu inşa etmeye çalışın. Neyle anılmak istiyorsunuz? Ya işte kadın bir anti-aging yapmış bir anti-aging yapmış 80 yaşında 30 yaşında gibi görünüyordu böyle mi desinler bizim için? çok güzel yer içerdi çok güzel gez, yakıştırırdı giydiğini efendim böyle giyinmesini yemesini içmesini becerirdi böyle mi desinler bunları aşağılamıyorum or görmüyorum ama yani sadece bununla mı anılmak istiyoruz neyle anılmak istiyoruz bu bunu hiç kimse size başkası söyleyemez arkadaşlar bakın buna ölüm rumuzatı deniyor Tasavvufta zaten bir numaralı terbiye metotlarının bir numaralısıdır ve bütün tarikatlerde ortaktır. Yani nakşiler, kadiler, hepsi ölüm rabıtası yapar. Bütün tarikatlar. Yani kendi ölümünü hayal et. Arkandan insanlar ne diyor? Şimdi bu bizde bizim kültürümüzde zaten var. Seneler önce daha gençlik yıllarımdayken bir kitap okudum. Etkili insanların yedi alışkanlığı diye. Aa bir baktım arkadaşlar orada da var. Etkili insanların yedi alışkanlığı dünya tarihinin 150, son 150 yılın en önemli iz bırakmış kişilerini araştırmış bunların hayatlarında karakterlerinde ortak yedi tane nitelik tespit etmiş bu yedi nitelikten bir tanesini biliyor musunuz sonunu düşünerek işe başlıyor diyor. Sonunu düşünerek işe başlar. Ve o bölüme şöyle başlıyor. Diyor ki bir hayal kuralım diyor şimdi sizinle diyor. Bir cenaze törenindesiniz. İşte tabut var, tabutun içinde birisi yatıyor. İnsanlar gelmiş, e, cenazeniz kalkacak ve konuşuyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bir bakıyorsun ki diyor tabuttaki sensin. O gelenler de senin çoluğun, çocuğun, Ayşin dostun. Senin hakkında ne demelerini istersin? Seni nasıl anmalarını istersin? İşte arkadaşlar bizim bugün kendimiz için çıkaracağımız netice budur. Bizim hakkımızda ne desinler? Biz nasıl yaşamalıyız ki? Nasıl anılmalıyız? Bunu belirledikten sonra da bilelim ki arkadaşlar şu kadınların tarihe geçen kadınların bak kimisi hizmetçi, kimisi köle. İçlerinde fakirler var, dullar var, kimsesizler var, çok asil olanlar, çok zengin olanlar var, çirkin olanlar var, güzel olanlar var. Her tip kadın için örnek var yani. Bunlardan birini bir veya birkaçının güzel huylarını, birkaç tane güzel huyu kendinize hayat hedefi edinin. Bakın unutmayın arkadaşlar bugüne kadar... Çoluğumuza çocuğumuza harcadık, harcadık, verdik, yedirdik, içirdik değil mi? Yani gene de yapacağız bundan sonra da. Ama hala bizim bazı konularda eksik olduğumuzu söylüyorlar değil mi arkadaşlar? Yani hep eksiklerimiz var. Yani bitmeyecek. Yani insanlardan aferin alamayacaksınız. Alsanız bile giderken çok anlamsız olacak. Yani diyelim ki herkes çok aferin dedi. Ya çok da yedik, çok da sarmalarını yedik falan dediler sizin için mesela. E yani anlatabilirim mi? Gene yedirmek iyidir. Siz benim e, örneklerime takılmayın. Hiçbir şey yapamıyorsanız yedirin arkadaşlar. Çok çok insanla yedirin yani yemek yedirin. Ama hani dünyadan neyle gitmek istediğinizi e, şimdiden belirleyin. Bunu ama kendinizi tanıyarak yapın ki, başta söylediğim gibi, sonra hep devamlı hayal kırıklığına uğramayın. Yani siz o kadar zeki misiniz, işte o kadar çalışkan mısınız, o kadar özverili misiniz, o kadar disiplinli misiniz? Yani o olmak istediğiniz şeye çok uygun musunuz? Bunu da bir kontrol etmenizi e, tavsiye ederim arkadaşlar. İnşallah... Hazreti Hatice ile, e, efendim Hazreti Ayşe ile, Hazreti Fatıma ile, Fatıma binti Esed ile, Ümmü Eymen ile ismini anabildiğimiz, anamadığımız bütün o liderlerimiz, lider kadınlarımızla e, Peygamber Efendimizin havzının başında e, buluşmayı nasip etsin Cenab-ı Hak. E, bu e, camide arkadaşlar çarşamba günleri 14-15 arası hanımlara yönelik değil mi hocam tefsir dersleri yapılacakmış kuru am tefsiri dersleri. Onu da size duyurmuş olalım bu vesileyle. Sorunuz var mıydı? Ee, çok bir beş dakika belki. Buyurun. Ha, kitabı merak ettiniz. Peygamberimizin ailesinde kadınlar. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Diğeri de kadın olmak. Kadın olmak. şöyle Albayran editörlüğünde çıkmış. Yani Google'a yazdığınızda bu kitapların fotoğrafları çıkar arkadaşlar. Başka? Her şeyi o kadar iyi anlattım ki soru yok değil mi arkadaşlar? Buyurun.